Yahudilerin şeytana aldanışlarının bir diğer örneği de kardeşlerim, öldürdükleri adam hakkında verilen emri yerine getirmekte serkeşlik etmeleridir. Aynı Bakara suresinin ismi de zaten bu kıssadan gelir. İşlerinden biri bir Yahudiyi öldürüyor, suçunu gizliyor. Musa aleyhisselam katilin bulunmasını emrediyor. Onlardan her biri suçu başkasına attı. Nihayet suçlunun bulunması için bir sığır kesilmesi emredildi. Onun bir organı ile öldürülen adamın cesedine vurulacak, böylece katil meydana çıkacaktı. Onlar derhal herhangi bir sığırı keserek emri yerine getirecekleri yerde durmadan kesilecek sığır hakkında alamet istediler. İşi zora ve yokuşa sürdüler en sonunda kendilerine emredilen vasıfta bir sığır bulundu da onu kestiler. Onun bir uvzu ile öldürlene vurdular. Bu suretle Allah ölüyü diriltti. Ölü kendisini kimin öldürdüğünü söyledi. Meğer onu Musa'ya şikayette bulunan adam öldürmüş. Böylece katilin kim olduğu meydana çıkmış oldu. Bakara suresini 67'den 74'e kadar okursanız saranne bunları görürsünüz evet şimdi bu olayda bazı ibretler var kardeşler birincisi birinci ibret vaktiyle vuka gelen bu olayı haber verme a.s.m'ın peygamberliğine delalet eden nişanlardan birisidir ikincisi Musa a.s.m'ın peygamberliğine delalet etmesidir bunlar bundan çıkan istinbatlardır ve ibretlerdir Üçüncüsü ise bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri, ölümden sonra bedenin dirilmesi, kabirlerden kalkması hakikatına delalettir. Amin. Ecmail. Dördüncüsü de Allah'ın faili muhtar olduğunu, her şeyi bildiğini, her şeye kadir olduğunu, mutlak adil olup hiç zulüm etmediğini, hikmet sahibi olup abes iş yapmadığını ispat eden bir şeydir. Beşincisi ise kardeşlerim doğru yolu bulmak isteyenlere hidayet etmesine ilaveten çeşitli hüccetler ve alametlerle muhtelif deliller ve mucizelerle yol gösterildiğidir. Altıncısı ise Allah'ın emrine karşılık vermenin ve çok sorular sormanın layık olmadığı tersine iyilik ve hayrın derhal emre intisalde bulunduğunun gösterilmiş olmasıdır çünkü onlar bir sığır kesmekle emrolundukları zaman onların üzerine vacip olan herhangi bir sığırın bulunup kesilmesiydi çünkü onlara verilen emir bunu gerektiriyordu o emirde herhangi bir kapalılık da yoktu o emir tıpkı haydi bir köle azat et haydi bir fakiri doyur haydi bir gün oruç tut emirleri gibi gayet açıktı. Bu emirlerde hangi fakiri doyurma veya hangi gün oruç tutma için bir sorguya ihtiyaç yoktur. Ki haydi bir sığır kesin emrinde de çeşitli sorulara ihtiyaç olsun. Fakat onlar inat edip serkeşlik gösterdiler. İşi oldukça zora koştular da. işleri de ne yaptı? Zorlaştı. Demek ki buradan da birçok alacağımız dersler var aynen çoraba mest edin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudiler Hristiyanlar ayakkabılarına ve çoraplarına mest etmez siz onlara muhalefet edin diyor ve Vesselam çoraba mest etmiştir diyor çorap nasıl olacak kalınlığı nasıl olacak içi gözükecek mi gözükmeyecek mi işte şu kadar adım attığında yerin acısını duymuyorsa suyu döktüğüne içine geçmiyorsa işte buna tipinde birçok şeye gitmişler. Sanki çizmeden bahsediyorum mübarekler. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çorabına mesletmiştir. Bitmiştir. Bunu böylece alırsan hayra hemen uyarsan rahat edersin. Ama zora koşarsan zora koşulursun yerine bile getiremezsin. Evet yedincisi ise kardeşlerim Allah'ın emirlerinden herhangi birinin hikmeti bilinememesi bile asl onların derhal o emre uyup inat ve mukabelede bulunmamak olduğudur aksalde ilahi emir inkarla karşılanmış küfre kadar varılmış olur en büyük bir gaflet ve cehalet olur maalesef onlar bunu irtikap etmişler Musa aleyhisselama karşı sen bizimle alay mı ediyorsun diye çıkışmışlardır. Musa Aleyhisselam da onların bu korkunç cehaleti karşısında ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demiştir. Bakara 60. Sekizincisi ise kardeşlerim onların kalplerinin çok katı olduğunun, imanın kalplerine iyice yerleşmemiş bulunduğunun haber verilmiş olmasıdır. Evet. Çünkü gelen emiri kabul etmeyip de serkeşlik yapıyor, inat ediyorsa birisi demek ki iman kalbine ne yapmamış? Oturmamış. Allah'ım bizi emirlerine boyun eğenlerden kıl. Karşı gelen, isyan eden, sorgulayanlardan kılma. Dokuzuncusu kardeşlerim, Yüce Allah'ın o katili maksat ve garazının tersiyle karşı karşıya bırakmasıdır çünkü katilin maksadı maktulün malına varis olmaktı fakat Allah buna izin vermedi o da maksadına ermedi hem katil olduğu anlaşılarak rezil oldu hüsranı boyladı hem de mirastan mahrum kaldı onun için geçmiştekiler hırs sebebi mahrumiyettir demiştir anladınız mı kardeşlerim yani hırs sebebi mahrumiyettir adam sabretseydi zaten onun tek varisiydi zaten onun olacaktı ama sabretmedi adamı öldürdü başkalarının üzerine attı o kendisinin olmasını arzuladığı şeyden de ne yaptı mahrum olduğu gibi birçok şeyden de mahrum oldu evet onuncusu kardeşlerim bu İsrailoğulları sığır ile bir defa değil iki defa fitneye maruz kaldılar önce bakın taptılar sonra katil olup bir sığır kesmekte müptela oldular duygusuzlukta darb mesel olan sığıra taptılar sonra da zorlanarak da olsa kestikleri sığırın bir organının ölüye vurulması ile işlerindeki katilin kim olduğunu meydana çıkmakta bile rezil üsva oldular. Demek ki bu olay, yani herhangi bir sığırı kesmekle imtihan olunmaları, sığıra tapınma olaylarından sonra vukuya gelmiş. Ve bunda şöyle güzel ve ince bir tembih de var kardeşlerim bakın. Hayvanlar içinde duygu bakımından en geri olan bir hayvan ki, siz ona sığır veya inek diyorsunuz. İşte istemeyerek ve zorlanarak da olsa onu kestiniz. Bu hayvan böyle kesilmeye, çift sürülmeye ve su çekmek gibi hizmetlere yarar. Size tutmuş bir donu onu ilah edinmişsiniz. İlah diye onu tapmışsınız. Hiç böyle kesilen, boğazlanarak yok edilen bir yaratık ilah olabilir mi? Duygu ve akılda yeterli olan, Aklıyla tutarlı olan bir insan böyle fani varlıklardan herhangi birine tapabilir mi? Allah'ım bizi de neslimizi de bilerek veya bilmeyerek bundan beri tut. Kıyamete kadar dininde sabit kıl Ya Rabbi. Amin. Yine kardeşlerim Yahudilerin şeytanın tuzağına düşmelerinin bir örneği de Cumartesi günü yasağına hürmetsizlik etmeleridir. Rabbimiz subhanahu ve teala bunu Bakara'da 65-66'da Nisa'da Araf suresinde bunların hallerini tamamen bize bildiriyor. Ve buna ashab sept, cumartesi adamları dediği kimseler bunlardır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı şeyi helal saymak için hile ve oyun yapmaları sebebiyle Allah'ın gadabına uğramışlar, maymun şekline çevrilmişlerdir. Allah'ın bizleri böyle duruma düşmekten verebilir. Onlar çeşitli oyunlarla düşmüşler, bizse bugün cumada çeşitli oyunlarla ne hallere gelmişiz kardeşlerim karışın karışına, arşın arşına uyduğu gibi hep bu bayramları ifsad etmişiz. Onları iblis belki bir balıkla aldatmış. Bugün cuma günü, cuma meselelerinde şu kargaşaya düşen insanların düştüğü noktalara, savunduğu meselelere, getirdikleri delillere bakın. Gidin bir de kardeşlerim. Şu Yahudilerin şeytanın tuzağına düşerek cumartesi günü yasağına hürmetsizlik etmelerine bir bakın. Onlarla oynayan bizleri ihmal etmemiş kardeşlerim. Allah hakta da bizleri daim kalsın. Onların çeşitli yollarla Allah'a isyan ettikleri bilinen bir husus. Aram yeme, zinayı ve bazı haramları helal sayma haksız yere kan dökme gibi kötülükleri irtikap ettiler bunların her biri şüphesiz cumartesi yasağına riayetsizlikten daha büyük suçlardı fakat onların basit ve pek adi bir hile ile helal sayması ve Allah'ın diniyle keyiflerince oynaması bir çocuğu aldatırcasına Allah'ı aldatmaya kalkışmaları hile ile Allah'ı dinini değiştirmesi Allah'ın da kendilerini mest edip maymuna çevirmesine sebep oldu evet Allah subhanahu ve teala kendilerini haftanın her bir gününde ev yapmalarını serbest kıldı bunun istisnası bir tek gündü fakat onların hırsları o kadar şiddetliydi ki o yasak günde dahi av yapmak suretiyle haddi tecavüzde bulundular Evet. Cumartesi günü dışındaki günlerde balık gelmiyor Hep bu yasak günde geliyordu İşte esas da Allah'a isyan eden Ve isyan niyetinde devam eden bu topluluğa karşı Yüce Rabbimizin muamelesi de böyledir Biz onları derece derece azaba yaklaştıracağız diyor kalem 44'te. Kardeşlerim işte insanoğlunun kapıldığı hırs ve bu hırs yüzünden başına gelenler. Aza kanaat etmeyip çoğu ve hepsini elde etmeye çalışması sebebiyle uğradıkları musibetler ve mahrumiyetler. Evet. Bunun içindir ki bakın nasihat babından büyüklerimiz ne demiş. Bir kimse aza kanaat etmeyip hepsini elde etmek için hırsa kapılacak olursa azını dahi elde edemeyip hepsinden mahrum kalır diyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer diyor malınız konusunda kendinizden üsttekine bakarsanız Allah sizi şükredenlerden kılmaz diyor eğer malınız konusunda sizden alttakine bakarsanız Allah sizi şükredenlerden kılar diyor Allah'ın bizi şükredenlerden kıl kardeşlerim şeytanın Yahudiler için kurduğu tuzaklardan birisi de dinde hileye sapmalarıdır kestikleri hayvanların iç yağı onlara haramdı onlar ise ne yaptılar iç yağını eritip sattılar parasını yediler biz bize haram kılınmış bulunan iç yağının değil onun parasını yiyoruz diyerek hileye sattılar şüphesiz bu onların dindeki anlayışsızlıklarının ifadesidir çünkü iç yağının parası onun bedelidir İç yağın kendilerine haram olduğu gibi onun bedeli veya onunla takas ettikleri şey de haramdı nitekim içkinin murdar hayvanın, kanın ve domuzun etinin haram olması bedellerinin de haram olması gibidir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü hatırlayalım kardeşlerim. Helal da belli, haram da belli. İkisinin arasında şüpheli şeyler var diyor. Kim bunlara dikkat ederse dinini ve ırzını korur diyor. Allah'ın bunlara dikkat edenlerden eyle bize. Yine kardeşlerim, şeytanın onlar için kurduğu tuzaklardan biri de peygamberlerinin kabirlerini mescit edinmeleridir. Onların bu şeytani fiilleri sebebiyle Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları lanetlemiş, onun bu laneti, onların bu fiillerini de içine almıştır. Evet. Ama maalesef maalesef bu ümmet içinde de aynı fiiller olmuş Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölmeden önceki son sözleri Ya Rabbi Yahudi'yi Hristiyan'ı lanet et çünkü onlar peygamberlerin öldükleri yeri kabirleri bayram yerine ve çevirmişler sizler sakın öyle olmayın Allah onlara lanet etsin onlar mescitlere çevirmiş demiştir ama bugün maalesef maalesef ne zaman bir sayılan, sevilen bir alim, bir hoca ölse hemen onun üstüne bir türbe onun yanına bir mescit ve hemen insanları onunla Allah'a yaklaşmaya davet eden birileri çıkmış hadi onlar Yahudi'ydi hadi onlar lanetlikti bunu yapanlardan mı Yahudi kardeşlerim? Allah bizleri ıslah etsin, doğruyu anlayan, anlatan, yaşayan, yaşatan insanlardan kalsın. Şeytanın Yahudiler için kurduğu tuzaklardan birisi de kardeşlerim, onların peygamberlerini öldürmeleridir. Yahudiler o kadar şeytana uymuşlar ki o kadar onun tuzağına düşmüşler ki kardeşlerim ki dört da lanetlenen bir topluluk Allah onların şerlerinden korusun artık adeta şeytanlaşmışlar bizzat kendi peygamberlerini bile öldürmekten sakınmamışlar halbuki ancak peygamberleri sayesinde doğru yolu bulup hidayete kavuşacak Allah'ın rızasına ebedi saadete erişeceklerdi Halbuki onlar bunun yerine peygamberlerini öldürdüler, hahamlarını, rahiplerini ise ilah edindiler. Allahı bırakıp onlara itaat ettiler, onlara taptılar. O derece ki hahamları dilediklerini haram kılıyor, dilediklerini helal kılıyorlardı. Onlar da onlara kayıtsız şartsız itaat ettiler. Hiç bu helaldır, haramdır hükmünün Allah'ın dininde olup olmadığına bakmadılar. Hahamların haram dediklerine haram, helal dediklerine helal dediler. Böylece onları putlaştırdılar. Allah onların şerlerinden korusun. Peki, bizim günümüzde ne var kardeşlerim? Bizim günümüzde ne var? Vade farkını helal kıldılar. İşte yine günümüzde evdi, Arabaydı, evlilikti, zarretti deyip faizi bile helal kıldılar, biliyor musunuz? İşte bunlara uyan insanlar da var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, onlar, onların diyor siz helal dediklerini helal, haram dediklerini haram diyor musunuz? Evet, işte rabbinle futur diyor. Rabbim kendisini ilah edinenlerden ve kendi emrine uyanlardan eylesin. Ve dinde alimin yeri ve mevkisini ne olduğunu yerme ve yer ve mevkisi oynadığında ise ümmetin başında başına neler geleceğini bilenlerden eylesin. Yine kardeşlerim şeytanın Yahudiler için kurduğu tuzaktan bir tanesi de nesh meselesi olmuştur şeytanın vesvesesine kapılarak onun kendileri için kurduğu tuzağa düşerek nesih meselesini yanlış anlamışlar Allah'ın şeriattaki herhangi bir hükmünü değiştiremeyeceğini iddia etmişlerdir neticede Allah dilediğini yapamaz dilediğini hükme bağlayamaz koyduğu bir hükmü değiştiremez işte onların kafalarına yerleşen şeytani fikir buydu. Bu şüpheye kapıldılar, bunu kendilerine kalkan ettiler ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ettiler. Peki bugün nasih ve mensuhu inkar eden yok mu kardeşlerim? Peki bunlar nasıl müslüman olduklarını iddia ediyorlar. Şeytan hadi Yahudileri öyle aldattı. Yahudiler bunu inkar etti. Birisi iman ettiğini söyleyip de aynen bunların cümlesini söylerse bunlara da mı Yahudi diyeceğiz? Allah'ım emirlerine uyanlardan eyle bizlere. Yine kardeşlerim şeytanın Yahudilerle istediği gibi oynadığının bir örneği de şudur onların din adamları bulunan hahamlara kayıtsız şartsız itaat etmeleri, onların haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal olarak kabul etmeleridir. Kitapları Tevrat'ta açıkça bunun aksine emirler ve nehiler bulunsa bile. Bu aynı zamanda onların çelişki içinde bulunduklarının da bir örneğidir. Çünkü onlar şeriatta nesk olmaz diyerek neski inkar ederlerken hahamlarının diledikleri hükmü diledikleri şekilde neshedip değiştirmelerini kabul etmektedirler. Bundan daha büyük bir çelişik olabilir mi kardeşlerim? Yüce Rabbimiz'in dilediği hükmü yürürlükten kaldırabileceğini kabul etmiyorlar. Hahamlarının dilediği hükmü kaldırabileceklerine inanıp onlara kayıtsız şartsız teslim oluyorlar. Bundan daha yanlış, daha acayip bir şey olabilir mi kardeşlerim? Onları böyle oyuncak haline getiren İbris'in kendi zihniyet ve tutumundaki bu sakatlık vardı. Çünkü o Adem'e secde ederse izzetini kaybedeceğini zillete düşeceğini zannederek kibirlendi de secde etmedi. Sonra bütün zillet ve sefaletlere bütün günahkar ve fasıklara öncülük yapmaya razı oldu batıl ve atıl bir şüphe ve zan yüzünden bütün izzetini kaybedip ebedi zillet ve lanete mahkum oldu. Kardeşlerim aslında puta tapıcıların da durumu budur. Böyledir. Güya onlarda hiç beşerden sokaklarda gezip yiyen içen bir insandan peygamber mi olurmuş diyerek hiçbir beşere teslimiyet ve itaat etmek istemediler İzzeti nefisleri buna imkan vermedi bakın kardeşlerim buna yol bulamayan kendi elleriyle yontukları taşları ağaçları kendilerine mabut edinmekten sakınmadılar bakın düzgün yakalarsak burada kardeşlerim demek ki eleştirmekten hoşlanıyorlar eleştirilmekten hoşlanmıyorlar. Bir insan olarak bir taş parçasının karşısında eğilip sığınmakla güya izzeti nefislerini zayi etmediler. Güya bir yanlışlık ve küçüklük etmediler. Allah'ım bizi böyle duruma düşmekten beri buyur. Bir de kardeşlerim yeri gelmişken Hristiyanların tezatını anlatalım. Güya onların zihniyetine göre bir Hristiyan rahibi veya patri evlenip çocuk edilmekten münezzeh olmalı. Mukaddes kalmalıymış. İşte bakın onlar da bir patriyi tenzih ettikleri şeyden yüceler yücesi Rabbimizi tenzih edememişler. İsa Allah'ın oğludur diyerek haşa Allah'a eş ve çocuk isnadında bulunmuşlardır. Ne kadar sakat bir düşünce değil mi? Yine bakın, Firavun meslekli cehmiye mezhebi mensuplarının zihniyetinin tezatını görelim. Bunlar da güya bir mekanda hasredilmiş olmasını gerektirir diye Yüce Allah'ın arş üzerine istivasını kabul etmemişler. Sonra Allah her yerdedir her şeydedir. Nerede anarsın, oradadır diyerek, kuyutuların, kuyu ve mağaraların, yılan ve çiyanların, Allah'a mekan olduğuna inanmışlardır. Düşünebiliyor musunuz? Firavunun ve avamının, o günkü sözleri itikadı, bugün, bizim içimize itikat olmuş. İtikat ettiniz mi kardeşlerim? Nasıl karışı karışına, nasıl arşını arşına tıpatıp uyumuşuz uymuşuz değil mi? Aleyküm selamlar Allah'ım şeytandan şeytanın avanelerinden sana sığınırız. Ya Rabbi bir an olsun bizleri nefsimize bırakma. Dinini öğreten yaşayan insanların sayısını içimizde fazla kıl. Amin Ya Rabbi.